Radyo Agos Günaydın Pari Luis Rojbaş, Şalom, Kalimera merhaba. Dünyanın bütün dillerinde günaydın. Ben Robert Koptaş. Ben Karin Karakaşlı. Ben Ferda Balancar. Radyo Agos'a hoş geldiniz. Ee, geçen hafta ilk programla yine dünyanın bütün dillerinde merhaba demeye çalışmıştık. Ee, her hafta cumartesi günleri saat 9 ile 10.30 arası. Açık Radyo 94.9'da bundan böyle sizinleyiz. ikinci defa merhaba diyoruz. Agos'un penceresinden Dünya ve Türkiye gündemini programımıza taşıyoruz. Şarkılar, müzikler ve onların hikayeleri eşliğinde. Konuklarımız oluyor. Bazen telefon bağlantılarımız olacak. Bugün hem konuğumuz hem telefon bağlantımız var. Ve burada sözü karine bırakarak bu haftanın Agos'unda neleri öne çıkarmak istiyoruz Radyo Agos'ta? Ee, onu soruyorum. Ee, yine her zamanki gibi e, gerek dünya gerek Türkiye gerek Ermeni gündemini e, hep beraber e, taşıma gayretinde olduk. E, Manşet elbette e, giderek daha da e, ciddi ve vahim bir hal alan e, açlık grevleri, ölüm oruçları üzerinden e, görüldü. E, ama bunu yaparken e, Robert'in bir yazısı, bir değerlendirme yazısı üzerinden. Biraz da bir yüzyıllık tarih içinden konuya bakmayı tercih ettik. Ayrıntılarıyla birazdan e, işleyeceğiz. Gidişat yüzyıl geriye başlığıyla manşetiyle çıktı Agos. E, yine e, bir yüzyıl gerideki zamanı hatırlatmak üzere önemli bir kitabı gündemimize taşıdık. Çünkü bazen biliyorsunuz kitaplar kitap olmak dışında anlamlar taşıyabiliyor. Taner Akçan ve Ümit Kurt... İletişim yayınlarından bu hafta çıkacak olan kanunların ruhuyla e, konuk oldular gazetemize. E, bu kitap üzerinden e, çok verimli e, tartışmaların başlamasını ümit ediyoruz. Çünkü e, bu sefer e, Ermeni soykırımını Türkiye gündemine taşımış olan alternatif kaynaklarla da bu e, noktada öncülük etmiş olan Taner Akçam, e, Ümit Kurt ile beraber konuya e, ölenler üzerinden değil, İttihat ve terakki ve cumhuriyet döneminde e, kalan malların dağılımı ve e, aslında soykırımın hukuk sistemi içinde nasıl bir sistematikle işlendiğini e, farklı bir açıdan inceledi. Kanunların ruhu e, çıkarılmış olan Enval-i Metruke kanunlarından başlamak üzere tüm cumhuriyet tarihi boyunca aslında bir mülksüzleştirme politikası eşliğinde bu büyük tarihi e, dramın ne kadar sistematik bir şekilde işlendiğini ele alıyor. Ve e, konuya çok daha başka, çok daha insani bir boyut katıyor. Eğer becerebilirsek de önümüzdeki e, haftanın Agos'unda, önümüzdeki sayıda hem Tanrı Akçam'la hem Ümit Kurt'la e, bir röportajla bu konuyu biraz daha derinleştirmeyi, genişletmeyi düşünüyoruz. Çünkü daha önceden de hatırlanacağı üzere e, Agos bu konuyu özellikle e, tartışma platformu yapmayı önemsemiş bir gazete. Bu açıdan da e, her iki akademisyenden de yararlanarak bir gündem oluşturmak açıkçası en büyük temennimiz. Bunun bugünkü siyasete faydasını sağlaması açısından da temennimiz. Bunlar dışındaki konularımızdan biri Ermeni toplumunun İstanbul Ermeni toplumunun bir iç meselesi. Agos'un Ermeni okurlarının muhtemelen çok daha yakından bildiği bir konu. Ermeni olmayan dostlarımız belki hiç duymamış olabilirler. Ya da Ağustos okuyanlar biraz aşina olmuş olabilirler. Bu da Beyoğlu Üç Oran Vakfı'ndaki seçim sorunu. İstanbul'daki Türkiye'deki Ermeni vakıfların yönetimleri sandıkla, seçimle iş başına geliyorlar. Ama maalesef Türkiye'deki demokrasi sorunlarından nasibini almış olan Ermeni toplumu belki o kültürle yorulduğu için ...demokrasiyi tam özümsememiş durumda olan Ermeni toplumu çok demokratik seçimler yapmayı beceremiyor... Beyoğlu'ndaki vakıf da 3 oran kilisesi vakfı da bu anlamda fazlasıyla sabıkalı diyebiliriz seçimlerinde türlü usulsüzlükler yolsuzluklar hileler yaptığı için son iki seçimi mahkeme tarafından iptal edildi. Orada yaklaşık 30 yıldır bir anlamda koltuğa yapışmış bir yönetim kurulu devam ediyor ve buna karşı çıkan alternatif listeler alternatif yönetim adaylarına aday olma şansı bazen tanınmıyor seçmenlerin kayıt olmasına. E, izin verilmiyor. Bir huzursuzluk var ve e, son 3 üç yılda 3. kez Aralık ayında e, orada mahkeme zoruyla, mahkeme kararıyla seçime gidilecek. O meseleyi önemsiyoruz ve her zaman takip ediyoruz zaten. Bir başka e, Ermenileri belki ilgilendiren ama Türkiye siyasetiyle ilgili meselemiz de vakıflı köy. E, bili, biliyorsunuzdur Antakya'da yaklaşık 150 nüfuslu e, bir Ermeni köyü var. Türkiye'nin tek Ermeni köyü. Ee, vakıflı köy maalesef iki, yaklaşık 2000 yerleşimde Ermeni yaşarken bundan 100 yıl önce şu an sadece vakıflı köyümüz var diyebiliriz. Ve e, yeni e, Cumhurbaşkanı'nın onayına giden e, belediyeler yasası e, vakıflı köyün köy olması düşün devam ettirme durumunu tehdit ediyor. Çünkü e, belediyeye bağlanıyor ve bir mahalle olma ihtimali var. Hatta nüfusu 500'den az olduğu için mahalle dahi olmama e, durumu var. Bu konuyu önemsiyoruz çünkü Vakıflıköy Türkiye'nin korunması gereken bir kültür cenneti ve tarihsel anlamda da korunması gereken, korunması bir borç olan bir köy. Bu köyün durumunu Vakıflıköy'deki kilisenin başkanı, kilise vakfının başkanı olan Cem Çapar'la saat 10'dan sonra yani 3. bloğumuzda telefon bağlantısıyla biraz daha derinlemesine tartışacağız. Bir diğer konumuz ise yine tarihi bugüne getiren bir orta sayfamız. Zakarya Mildanoğlu'nun araştırma yazısı üzerinden ayırdık sayfalarımızı. İzmir'i, Gavur İzmir'i bu sefer de bir Ermeni geçmişi üzerinden okuma gayretinde olduk. Ve tabi burada da çok çarpıcı bir takım veriler ortaya çıktı. Genelde bilirsiniz resmi tarihte... İzmir'in e, bizatihi kendi e, o birikimini yapmış e, topluluklar tarafından neredeyse e, bir yangına kurban e, gittiği şehir efsanesi vardır. E, Zakaria Mildanoğlu hem e, bu birikimin e, arka planını hem de e, bu resmi söylemin işaret ettiklerini gösteriyor. Bir yanıyla da aslında bugünkü e, milliyetçi damarın, ulusalcı damarın hayli yoğun olduğu İzmir'in bugününü e, bir geçmiş üzerinden E, okuyor. Bu nedenle de e, geçmişi bugüne bağlayan e, bu sayfalarımızı biz e, çok sevdik. E, bir kültür sanat e, olayıyla da devam edebiliriz aslında. E, Arzu Başaran'ın sergisi A. E, Ermencesi ile Sans. E, afişte Ermenci adı da vardı. E, teşvik 7, 44 A Sanat Galerisi'nde 10 gün önce açıldı. E, Arzu Başaran e, bu sergide... Lora Baytara e, Baytar verdiği demeçte işte, e, dağılmış olan, dilini kaybetmiş olan topraklarını kaybetmiş olan Türk, e, Kürt özür dilerim Kürt ve Ermeni kadınları düşünerek e, çalıştığını söylüyor. Ben de e, Arzu Başarı'nın çalışmalarını takip ediyorum. Kendisiyle sohbetler ettiğimizde bu konular üzerine çok kafa yorduğunu biliyorum ve önümüzdeki dönemde de E, gerek Ermeni kadınların yaşadığı dramlardan e, ilham alarak, gerek Anadolu'nun diğer halklarından kadınların yaşadığı e, felaketleri, trajedilerden ilham alarak onları zaman zaman tuvale, zaman zaman da tuval dışı daha e, yeni e, araçlara taşıyacağını biliyoruz. Arzu Başarı'nın Ağlayan Kadınları e, başlığıyla e, Haber, e, Laura Baytar'ın haberi Ağustos'ta yer alıyor. Bu haftanın bir diğer e, ekstra hizmeti e, Agos e, Kitap Kirkek'imizdi. E, zaten e, içeriğinde e, Ermenice kitaplara ve e, dünyadan çok farklı örnekleri de yer verdiği için e, yine özenli ve kapsamlı bir içerikte e, olmakla birlikte TÜYAP Kitap Fuarına denk gelişiyle e, daha da haşmetlendi. E, Kitap Eki'nin yaratıcısı Ferda zaten aramızda ayrıntılarını e, birazdan e, ondan alacağız. Bir başka konumuz da e, High Social adı verilen bir sosyal paylaşım sitesi. E, bu ilginç bir olgu çünkü ilk defa Türkiye'de ilk defa en azından e, sadece Ermenilerin e, üye olabileceği bir sosyal paylaşım sitesiyle Ermeni toplumu, Ermeni gençleri diyelim belki daha çok internet kullanıcıları e, bir araya gelecekler. E, o siteyi yaratan Burak bulduk e, Sarkis Güre'ye. Konuştu Ve biz de dün Burak'la bir telefon konuşması yaptık. Önümüzdeki hafta onu konuk alacağız programa. Hani bir hafta daha yeni bir site olduğu için bir hafta daha geçsin bakalım neler yaşanacak, ne tür tecrübeler olacak diye sözleştik. Facebook benzeri her türlü sohbetin, paylaşımın olabileceği ama çöp çatan sitesi olmayan, Burak onu özellikle vurguluyor, bir yeni bir sosyal paylaşım sitesi sosyal. Bir anlamda da aslında hem diasporaya dağılmış olan hem Türkiye'de yaşayan tüm Ermeni dünyasını buluşturan hani o dağılmışla modern gereçlerle karşılık veren bir yeni platform olacak. Evet zaten kendisini Türkiye'yle de sınırlı tutmuyor. Bu 5-6 dilde sohbet edebilmek ve 5-6 dil seçeneği kullanabilmek özelliğinden de sitenin kendisini gösteriyor. Şimdi manşet haberini Ya da manşet yazısını tartışmaya başlamadan önce bir şarkıyla e, devam edelim. Geçen hafta ilk şarkımızı e, programın da ilk şarkısıydı. Bir duayla e, Diyarbakırlı Onnik Dinkçiyan'ın e, havadan inanç duasıyla açmıştık. Bu sefer bir duayla açmıyoruz. Her seferinde öyle bir şey yapmayacağız. Öyle, öyle bir Bunu gelenek haline getirmek gibi bir niyetimiz yok. Ama Diyarbakır'la ilgili bir şarkıyla e, başlayacağız. Civan Haco'dan geliyor Diyarbakır. Tekrar günaydın Ferda Balancar ben Şimdi bu bölümde Agos'un bu haftaki manşetini konuşacağız Manşetimiz Gidişat Yüzyıl Geriye Başlığıyla verildi Daha önce dediğimiz gibi Robert Koptaş'ın aslında köşe yazısı Hayat Olduğu Gibi adlı köşesinde yer alan bir yazı Fakat konunun önemine binaen Manşete taşıdık Robert'in köşesinde tehlikenin farkında mısınız başlığıyla verdik bunu. Nedir o tehlike? Tehlikenin ne olduğunu en iyi zaten bu yazının spotu açıklıyor. Onu kısaca okuyalım. Eğer böyle giderse yaşanacak şey... Salt bir ayrılık değil, aynı zamanda çok kanlı, çok karanlık bir şey. Dehşetli bir katliamlar silsilesi, bir boğazlaşma, etnik temizlik ve nihayet soykırım olacaktır, olabilir. Karşı karşıya olduğumuz tehlike, evet bu denli büyüktür. Türklerin ve Kürtlerin aynı toprağı, aynı kültürü ve dini yüzyıllardır paylaşmaktan gelen derin bağları... Böylesine korkunç bir sona karşı bugüne dek daima çok güçlü bir güvence oldu. Ancak dökülen 40 bin insanın kanı ve yaşanan büyük ruhsal savrulmaların bu bağı büyük bir tahribata uğrattığını unutmayalım. Şimdi yazıyı Robert'le biraz daha ayrıntılı konuşalım. Robert diyorsun ki karşı karşıya olduğumuz tehlike... Evet bu dergi büyüktür bu e, çok alışkın olmadığımız bir şey yani bu işin soykırma ya da işte etnik temizliğe e, varacağı gerçekten böyle midir e, bunu biraz daha açabilir misiniz lütfen? Öncelikle inşallah öyle olmaz <gülüyor> e, demek isterim tabii ki bu hepimiz için bir e, karabasan bir kabus ama e, gidişat gerçekten çok iyi değil e, farkındayız yaşıyoruz gün be gün yaşıyoruz. Ve ben buna dikkat çekmek istedim. Çünkü gerçekten beni çok düşündüren bir durum. Galiba 100 yıl önceyi iyi biliyor olmaktan, 100 yıl önce yazılanları okumuş olmaktan, okuyor olmaktan, o hikayelere aşina olmaktan ve bir anlamda da o acıyı hala taşıyor olmaktan kaynaklanan da bir çağrıda bulunmak istedim ben. Biraz Kürt dostlarımla sohbet babında yazmak istedim. Onlara ulaşmanın Bir anlamda benim için daha kolay olduğunu düşünüyorum çünkü e, en azından şahsen baktığımız zaman siyasi olarak bugüne kadar oy verdiğim her seçimde Kürt hareketinin temsilcilerine oy vermiş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve e, çok sıkı bağlarımız da var. E, tehlike bence gerçek. E, Müslümanlık aynı dini paylaşıyor olmak belki e, bu topraklarda bir soykırımın Kürtlerle Türkler arasında veya etnik boğazlaşma anlamında bir şeyin yaşanmayacağını düşündürebilir. Ee, ama bir yandan da milliyetçilikler o kadar güçlü ki ve şiddet o kadar yoğun ki e, o dini, aynı ümmeti paylaşıyor olmak artık ne kadar geçerli? En azından toplumun bir kesimi için, büyük bir kesim için ne kadar geçerli? Buna dair ciddi şüphelerim var. Ve soykırımlar da, etnik temizlikler de öyle çok uzaklarda değiller. Yani sadece 100 yıl önce yaşanmadılar. İşte 90'lı yılları çok iyi biliyoruz. Saraybosna'yı biliyoruz, Ruanda'yı biliyoruz dünyanın çeşitli yerlerinde etnik boğazlaşmalar hala yaşanıyor ve e, açıkçası e, son zamanlarda sırrı sakık kın uh -huh. yaptığı açıklama e, başta olmak üzere hani gerekirse sonuna kadar savaşırız. E, çoktan çok gider azdan az gider. Hmm. E, biz Ermeniler gibi değiliz. Rumlar, Yahudiler gibi değiliz. Dolayısıyla bizi e, o kadar kolay silemezsiniz yönlü çıkışların. Yani bir savaş dilinin Ee, barış isteyen bir siyasi hareketin temsilcileri tarafından dile getiriliyor olması ve bir takım başka gelişmeler ee, bana bu savaşçı dilin e, yarar getirmeyeceğini çünkü devletin bu şekilde değişmeyeceğini yani. e, asıl olanın e, siyaset yoluyla devleti nasıl değiştirebiliriz sorusu üzerine kafa yormak olduğunu düşündürttü e, ve buna dikkat çekmek için e, yazdım bu yazıyı yani e, savaşmak Ee, savaşarak bazı hakları elde etmek Silahla bazı hakları elde etmek Biraz daha onurlu bir yol olarak görünüyor Şu an hmm. Kürt siyasetinden Siyaseti cenahında ee, Ama başka yollarda daha az onurlu değiller hmm. ee, Yani siyaset de çok onurlu bir yol olabilir Türkiye içerisindeki demokrasiyi Nasıl geliştirebiliriz sorusu etrafında Örülmüş bir siyasi söylem de Çok onurlu olabilir ee, Ve yani o bütün o onurlar içerisinden Silahsız olan onurlu Bana daha yakın geliyor dünya görüşümü hı hı. içerisinde. İstersen bir de şunu biraz daha ayrıntılandıralım. Biz yazı işleri toplantısında da bunu konuşmuştuk. Bu 100 yıl öncesi meselesi. Ve bu yazı işleri toplantısında da acaba burada e, anakronizme düşme e, riski taşıyor muyuz? Yani 100 yıl önce olan bir şeyle bugün yaşananlar arasında benzerlik kurmak ne kadar doğrudur? Nereye kadar kurabiliriz? Nereye kadar Nereden sonra e, kuramayız? Bunu tartışmıştık. Aslında bunu da burada dinleyicilerle paylaşalım. 100 yıldan kastın şu o bölümü de. Ee, okumak istiyorum. Taşnaklar diyorsun. 1912'de iddiaçlar reform vaatlerini yerine getirmeyince ee, Balkan Savaşı nedeniyle zor durumda kalan iktidara karşı konuyu uluslararası zemine taşıdılar. Şubat 1914'te de Osmanlı ve Rusya arasında Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde yani Osmancası vilayeti sitte olan 6 vilayette reformlar öngören bir anlaşma imzaladılar. Ancak Şubat 1914'ten kısa süre sonra İddiatçılar e, Kehren imzaladıkları anlaşmayı Birinci Dünya Savaşı çıkınca Hemen iptal ettiler Sonrası da malum diyorsun Şimdi bu tabi çok önemli Bir tarihsel bilgi e, Zaman zaman Unutulan şeyler Bununla bu süreçle Bugün arasındaki yakınlığı Yani seni e, 1912'den 14'e kadar Yaşananlarla bugün arasında kurmaya iten şeyi biraz daha açıklayabilir misiniz? İki gerekçe olduğunu söyleyebilirim bu konuda. E, bu iki gerekçeden biri e, biraz talepleri maksimalize etmek. Yani e, herhangi bir e, adımla e, tatmin olmamak ve daha fazlasını istemek. Bunun illa haksız olduğunu düşünmüyorum. Yani bazı e, haklar geç verildiği için daha fazlasını istemek elbette ki doğal ama hani yetinmeyip daha fazlasını biraz daha şiddetli bir dille istemek. Dolayısıyla gerilim siyasetini devam ettirmek bir yol hmm. ve bu bana 1912-14 arasında taşnakların yaptığını hatırlatıyor. Bir başka mesele de meselin uluslararası zemine taşınması anlamında şu an Suriye'de yaşananlar Kürtlere hani Kürtlerin zamanı geldi artık bir Kürdistan'ın zamanı geldi duygusunu uyandırıyor ve böyle bir biraz hırslı bir haleti ruhiye içine girebiliyorlar. Aynısı işte Balkan Savaşları döneminde de taşnakların yaptığı gibi ve Ee, i̇lk başta söyledi, söylediğimde geri döneceğim. Yani bu devleti bu şekilde değiştirmek ne kadar mümkün? İnanın kafamda çok ciddi soru işaretleri var. Ee, ve hani değiştiremezken talepleri yükselterek, gerilimi artırarak devam ettiğimiz ölçüde de hani Türk cenahında, milliyetçi e, Türk cenahında, Kürtlere karşı uygulanan baskıyı, zorbalığı, şiddeti de meşrulaştırmış e, oluyorsunuz. Zaten Başbakan Erdoğan da tamamen bu siyaseti oynuyor. Çok rahat bu konuda. Ben bunun çok Çıkar yol olmadığını düşünüyorum ve biraz daha makul, biraz daha o demokratik kanalları zorlayan her şeye rağmen, bütün baskılara, tutuklamalara rağmen başka türlü bir siyasetin Kürt cenahında mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü korkuyorum, çünkü 100 yıl önce yaşananın bugün Kürtlerle Türkler arasında yeniden yaşanması kaygısını duyuyorum. Bu faslı isterseniz fazla uzatmayalım, uh -huh. araya bir şarkı girmemiz gerekiyor. Ben 1915'i düşünürken, Kürt meselesini de düşünürken aklıma en çok gelen figürlerden biri Kirkor Zohrab. O bir barış adamıydı. Türklerle, Ermeniler arasında, ittihatçılarla, taşnaklar arasında sürekli bir arabulucu rolü oynamaya çalışan bir insandı. Ama o barışçı insana bile ittihatçılar günü geldiğinde tahammül edemediler ve onu Urfa yolunda yargılanmak üzere gönderildiği Urfa yolunda öldürdüler. Beyrut'ta tanıştığım bir sanatçı, bir Ermeni sanatçı Montrealli Hırayr Hıraçyan Dela Kovkas Kavkas diye bir grubu var. Bir rock grubu. O Kirkor Zohrab'ın ölümünü anlatan bir şarkı yaptı. Lemur Kurel de Marseller. Yani Marseller'in vahşice katli Marseller Kirkor Zohrab'ın Fransızca cihazında kullandığı takma adıydı. Kirkor Zorog'un öldür öldürülüşünü anlatan bu şarkıyla programa devam ediyoruz. Radyo Ağustos. Sen ne yaparsın? Açık radyo. Reklamlar. Kitap dünyası TÜYAP'ta buluşuyor. 31. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Çocukluğun Yurdumdur temasıyla 17-25 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece'de. Boş, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı işbirliğiyle ile Ateş Böceği Gezici Öğrenim Birimi Eğitim Projesi'ni hayata geçirdi. 10 yılda 50 bin çocuğun bilgiye ulaşmasını sağladı. Boş Yaşam için teknoloji. Reklamlar bitti. Radio Agus. Tekrar merhaba. Şimdi bu bölümde Agus'ta bu hafta arka sayfa röportajı olarak <gülüyor> yer alan e, bir e, konuyu ele almak istiyoruz. Hepinizin bildiği gibi e, geçen hafta sonu Çin Komünist Partisi'nin 16. Ulusal 18, 18 pardon 18. Ulusal Kongresi gerçekleştirildi ve bir yönetim değişikliği oldu. Biz de bunun üzerine e, Cem Kısıl Çeçle e, bir röportaj yaptık. E, hoş geldiniz Cem Bey. Hoş bulduk. Ee, Cem Kızılçeç, e, Türkiye'de e, Çin'i çok yakından bilen e, araştırmacılardan biri, belki de en çok ve en yakından bileni. Bizim e, Cem Bey'le tanışmamız bundan 2-3 ay önce oldu. Cem Bey bugüne kadar son yıllarda Çin'de yayınlanan ve güncel olarak yayınlanan, son yıllarda yayınlanan çok önemli bazı eserleri Türkçeye kazandırıyor. Ee, önceleri Karkedon... yayın evi aracılığıyla ve şu anda da e, kendi kurduğu Canut Canut yayın evi Kanü olarak geçiyor. Canut olarak geçiyor. Ona da onun anlamına da geliriz. Ee, birazdan ee, Cem Bey ile Çin'deki bu son Kongre üzerine, Çin'de gelecek de neler olacak? Bu Kongrenin anlamı nedir? Çünkü Bildiğiniz gibi basında genel olarak bir e, sadece kişi değişikliği ya yani bir lider gitti başka bir lider geldi gibi e, konu daha çok aktarıldı. Ama biz e, Çin'in bugününe ve geleceğine odaklandık e, röportajda. Aslında röportajın temel sorusunu şu an tekrar e, sorayım Cem Bey'e. E, Çin nereye gidiyor? Bu kongrenin e, Çin'in ve dünyanın geleceği için e, anlamı ne olacak? Buyurun. Şimdi e, Çin aslında 1978'den bu yana izlediği e, yolu e, genel olarak devam ettiriyor. E, bu kongrenin en önemli özelliği ise e, iç boyut bakımından içeride yoğunlaşan gelir dağılımı bozukluklarını daha köklü bir şekilde ele alan e, reformların görüşülmesi bu konuda ciddi adımlar atılması özellikle çevre ve ekoloji konusunda son 5-6 yıl içinde yapılan yeni hazırlıkların kongrede karar altına alınması Cem araya gelebilir miyim? tabi 78'den beri izlenen yol devamı dediniz nedir bu tam olarak? Bu daha çok Çin'in sosyal ve ekonomik gerçekliğini dikkate alan ve kitabi bir, diyelim klasik Marksist eserlerde gördüğümüz kitabi sosyalist tanımının dışına çıkıp, daha yaratıcı, ülkenin toplumsal ve ekonomik koşullarına az gelişmişliğini, Demokrasi bakımından, kültürel bakımından, ekonomi az gelişmişliğin dikkate alan daha gerçekçi bir sosyalizm inşa yolu diyebiliriz. Demokrasiye daha büyük bir ağırlık veren. Fakat bu tabi 80'lerin ortasında özellikle Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği'nin gerçekleşen olaylardan sonra demokratik atılımlar yavaşlatıldı, frenlendi. Bunun güvenlik açısından riskli olduğu düşünüldü devletin güvenliği açısından dolayısıyla bunu daha uzun vadeli yayan bir strateji benimsediler. Fakat o süreç içerisinde bu alanda da büyük adımlar attılar ve halen devam ediyor. Peki hani bu Çin'in kapitalistleşiyor olması yorumları yapılıyor. Biraz belki pop bir yorum bu ama Evet. bu bu nereye oturuyor tam olarak? Yani böyle bir şey var mı gerçekten? Şimdi Çin'in e, kapitalistleşme yolunda bir çabası yok. Bununla birlikte kapitalizme belirli bir alan açmış durumdalar. Ülke ekonomisinde. Bunun daha hızlı bir gelişmeye katkıda bulunacağını düşünüyorlar. Özellikle özel sektöre birçok alanda çok geniş çok geniş olanaklar tanıyarak özel sektörü teşvik ettiler 1990'lardan itibaren. Çin'de biliyorsunuz 56'da tüm özel sektör devletleştirilmişti. Bunların bunların sermayeleri karşında devlet borçlarını ödedi ve barışçı bir şekilde bunları şey yaptı. Daha sonra ise 90'larda bizzat birçok işletmeleri onların başındaki yöneticileri Özel sektör olmaya teşvik ederek Yeniden özel sektörü canlandırmaya giriş. Sıfır olan özel sektörü Canlandırmaya girişler Mesela bakıyorsunuz şu anda Otelcilik, tekstil Birçok alanda e, Elektronik Birçok alanda çok geniş bir özel sektör Mevcut Bu şu anda ülke ekonomisinin Aşağı yukarı %30'unu e, Üretebilecek düzeyde Bunun aynı zamanda dış politika boyutu var, dış dünya ilişkiler boyutu var. Özel sektörle, dış dünyayla daha rahat eklemlenebiliyorlar. Çünkü dünyada birçok ülke özel sektör uygulaması içerisinde. Onun da avantajlarından yararlanıyorlar. Diğer bir boyutu Hong Kong ve Macao'yu geri aldılar. Ve buradaki sosyal sisteme 50 yıl boyunca dokunun, dokunmayacakları sözü vererek aldılar. Yani siyasal sistemlerine ve ekonomik sistemlerine kesinlikle karışmayacaklar müdahale etmeyecekler Dolayısıyla bu açıdan da büyük bir avantaj sağlamış oluyorlar bu, yani hem özel sektör kanalıyla hem devlet kanalıyla üretimin bu kadar yoğun olması ve bu kadar yüksek bir endüstri olması tabi sizin kongre kararları arasında zikrettiğiniz çevre sorununda da beraberinde getiriyor. Tabi çok hızlı ee, bir şimdi, çevre bozulması yaşandı. Çok çok büyük bir tahribat var ve bu ee, anlamda da e, kötü bir sicili var. Bu Buna bir çözüm üretiyor mu bu kongre? Tabi tabi tabi. Bu konuda e, özel kongre kararlarına bunu koydular. Zaten bu alanda 7-8 yıldır çok yoğun çalışmaları var. Benim de yakından bildiğim. Bu e, çok ciddi bir şekilde ekoloji sorununu alıyorlar. Yani e, en önemli dört meseleden birisi olarak görüyorlar. Yani gelir dağılımı bozulmasıyla eşit olarak görüyorlar. Diğer Aynı zamanda, meseleler e, Diğer meseleler e, kırsal kesim ve ülkenin batı kesimiyle doğu kesimi arasındaki dengesizlik. Yani Çin çok büyük bir ülke. Avrupa'dan çok daha büyük bir alana sahip, geniş bir nüfusa sahip. Evet bu dolayısıyla bölgeler arası dengesizliklerin, gelişme dengesizliklerin çok yoğun olduğu bir ülke. Ee, hızlı gelişme gelir dağılımı bozuyor. Ee, doğa ile insan arasındaki dengeleri bozuyor. Ve Çin bu durumları 19 2003'ten bu yana bir farkındalık olarak ortaya çıkardı ve... E, tartışmaya ve araştırmaya başladı ve dünyadaki bu alandaki bütün olumlu tecrübeleri içselleştirmek için bu ülkelerle yakın çalışmalar içinde özellikle İsveç, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle ekoloji alanında çalışmalar var. Bunlardan öğrenebileceği tüm olumlu şeyleri öğrenmeye çalışıyor. Şimdi bu... Iı bir şey belki hani o büyük dinleyicilerin de dikkatini çekmiştir. Batı ile Doğu arasındaki gelişmişlik farkı dediniz. Evet. Ee, batı mı daha gelişmiş, Doğu mu daha gelişmiş? Tabii Doğu daha, doğu gelişmiş. daha gelişmiş. Çünkü <gülüyor> Doğu kıyı bölgeleri oluyor. Hı hı. Buralarda zaten 90'ların başından itibaren özel gelişme bölgeleri kurdular. Hı hı. Ve orası çok daha hızlı gelişti. Hı hı. Ve aradaki fark giderek büyüdü. Hı hı. Bundan dolayı bu açıklığı kapatmak için yoğun çaba içerisindeler. Ben bir de bu dünya meselesine kısaca bir şey sormak istiyorum. Şimdi dünya dengelerini, uluslararası ilişkileri, Çin'deki yeni yönetim değişikliği nasıl etkileyecek? Çin'deki yeni yönetim özellikle Çin'in ekonomik alanda var olan gücüyle orantılı, belirli ölçüde ağırlığını artırmayı e, hedefliyor. Aha. Yani Çin bugüne kadar düşük profil sergilemeyi ve gücünü olduğundan daha az göstermeye çalıştı. E, bu e, üslupta bir değişiklik olabilir. Hedefler bakımından bir değişiklik yok. Çin özellikle bu e, dış politikasında birincisi komşuları ilişkilerine çok önem veriyor. Yakın komşuları ilişkilerine çok önem veriyor. İkincisi bütün ülkeleri küçük veya büyük olsun eş gören bir anlayışla e, ilerliyor. Üçüncüsü e, batıyla çatışma e, stratejisini kesinlikle e, terk etmiş durumda. Çin-Amerikan ilişkilerini önemli bir ilişki olarak görüyor. Fakat bunu bir e, zirve, iki süper devlet arasında bir ilişki düzeyinde değil, e, önemli bir ilişki olarak ele almak, almayı düşünüyor. Kesinlikle Amerika ile bir çatışmadan şu anda e, fayda e, bekli, beklemiyor. Bir soğuk savaş, bir ideolojik savaşa yeniden dünyanın sürüklenmesini kesinlikle karşı olan bir tutum içerisinde. E, Cem ile hem Çin'in içini hem de bu büyük gücün dünyaya yansımalarını konuşmaya devam edeceğiz. E, Agus'un Çin açılımına paralel e, bir e, dünya kombinasyonu şarkıyla e, sürdürelim yayını. Nusret Fatih Alihan, Lemon Minasyan, Arman Amar e, ortak yapımı Nusret Alap Songs from a World Apart albümünden. Cem Bey, bu Çin'in yeni düzende iktidara talip olma konusunu biraz daha ayrıntılandırmakta fayda var. Biraz coğrafi özellikleri gereği ve kapalı kutululuğundan dolayı kendi içinde... E, halen görülüyor. Gerektiği kadar sanki dünya gündeminde hak ettiği yeri e, işgal etmiyor bunca büyük nüfus ve büyük ekonomik gücüyle. Oysa e, sizin de çok yerinde vurguladığınız gibi aslında bu ekonomik gücü bir siyasi ağırlığa tahvil etme e, arzusu var Çin'in. E, bu kongre sonrasında bu kararlılık e, nasıl yansıyacak e, gerek e, Çin'in dış ilişkilerine. Nasıl bir Çin göreceğiz e, dünya sahnesinde? Çin, Çin e bu Son dönemde e, olabildiğince kendi içine odaklanma, kendi işlerimizi iyi yapalım. Kendi işlerimizi iyi yapalım ve e, bizimle uğraşanlara karşı kendimizi koruyalım şeklinde bir çizgiyiz dedi. E, bundan sonra uluslararası sorunlarda e, daha aktif e, bir tutum alması e, bekleniyor bana e, bana kalırsa bunun da göstergesi e, bu kongrede e, alınan birkaç önemli karar mesela e, açık bir şekilde bu e, dünya ülkelerindeki so e, sorunlarda bu e, seslerini daha yüksek bir şekilde ifade edeceklerini ortaya koydular Amerika ve Rusya bu duruma ne diyecek yani o ilişki ağırlıkları nasıl gelişecek Şimdi Amer Amerika ile bu konuda ilişkileri son seçilen başkan 6 ay önce Amerika'ya ziyaretinde Pasifik gereğinden fazla geniş burada bir çatışmamıza gerek yok şeklinde bir mesaj vermişti Hı. ...yani e, dünyada e, bir paylaşma e, sorunu olmaması gerektiği konusunda bir açıklama yapmıştı. Rusya ile ilişkileri ise son derece olumlu e, Çin'in. Buradaki bütün sınır, sınır sorunlarını dört yıl önce çözler Ve e, özellikle Rusya'nın eski hegemonya alanlarında kurduğu ilişkilerde Çin... ...mümkün olduğu kadar onu rahatsız etmemeye çalışarak onlara güven vermeye çalışıyor. Çünkü Çin'le Rusya'nın arasındaki ilişkiler daha çok siyasi ve askeri boyutta. Ekonomik boyut çok zayıf. Bu boyutu geliştirebilmek için e, siyasi ve askeri alanda olabildiğince yumuşak bir çizgi izleyerek... ...Rusya'nın güvenini kazanmaya çalışıyor. Onun eski etki alanlarındaki ülkelerle kurduğu ilişkilerde mümkün olduğu kadar... Sovyetler Birliği'ni tedirgin etmemeye çalışıyor ve güven vermeye çalışıyor. Yani Çin her açıdan büyük güçlerle olsun diğer e, küçük ve orta boy ülkelerle e, çatışma e, yaratma eğilimi içinde olmadığını e, yansıtmaya çalışıyor dışa. Ben içeriye gene dönerek e, demokrasi ve insan hakları ile ilgili e, pek açık pek güzel bir tablo olmadığını biliyoruz Çin işte Tibet sorunu Uygur Türkleri üzerine uygulanan baskılar genel olarak bir insan hakları problemi. Çevre sorununa değindiniz, değindik. Bu anlamda hani böyle en azından bir güler yüzlü sosyalizme doğru bir gidiş mümkün mü? Yani bu sorunlar devam edecek mi? Yoksa Çin bu sorunları çözmemek üzere kendi statikosunu devam mı ettirecek? Çin bu konuda kararlı bir şekilde ilerleyecek. Yani bu konuda e, insan hakları ve demokrasi alanında e, özellikle Batı Avrupa ile çok yakın bir çalışma içerisinde. Buradaki bütün e, yasal e, şeyleri ve e, prosedürleri yakından inceliyorlar ve bu konuda Avrupa'daki sosyalist ve komünist partiler çok duyarlı sürekli yakın görüşme içindeler ve Bunların e, bu alanda yaptıkları incelemeleri ben 12 yıldır aynı zamanda Avrupa'da yaşıyorum. Berlin'de yaşıyorum. Bunlara da bu partilerle yakın işlerim var. Üyesi olduğum iki parti var Avrupa'da. Bunların e, bu alanda düzenli rapor düzenlediklerini görüyoruz. Özellikle Tibet ve Uygur konularında sürekli heyetler göndererek bu bölgelerde Çin'in uygulamalarını yakından takip etmekteler. Ve Bu raporlara baktığımızda Çin'in her geçen bu bölgelerde Tibet ve Uygur bölgelerinde çok daha özenli ve dikkatli bir çizgi izlediğini ve demokratik gelişmeleri teşvik ettiğini batıdaki sosyal demokrat, sosyalist ve komünist partiler açıkça ifade ediyorlar. Bu bence e, önemli bir göstergedir. En az sosyalistler kadar duyarlı olan e, Avrupa'da birçok kesim bu meselele çok e, titiz araştırmalar yapmaktadır şu anda. Türkiye'de de bu araştırma olmasını aslında bekliyoruz. Olmalıdır. E, yerinde e, görmek, incelemek bence çok önemli. Siz de zaten yerinde görme, inceleme konusunda çok sıkı bağları olan bir isimsiniz. Dolayısıyla çok özel bir alanı aslında çok içeriden takip ediyorsunuz. Ve aynı zamanda Çin Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle büyük bir yayın evi çalışması var. Bir yandan Karkedon yayınları, bir yandan sizin kurduğunuz yayın evi. Biraz bu kişisel bağınızdan, yayın evi sürecinden, ürettiğiniz kitaplardan... Ve bunların Türkiye'ye ne getirecek, Türkiye, Çin'i nasıl tanıyacak, onu sizden öğrenmek isteriz. Kişiselle tamamlamak evet. hep daha iyidir. Evet. Cem Bey, ben ricacı olacağım. Biraz hızlı tamamlayabilirsek çünkü evet. şarkı eklememizde. Evet. Şimdi özellikle bugün hala sosyalizmde ısrar eden ülkeler üzerine, Türkiye'de yayın çok sınırlı. Benim hedefim 2005 yılına itibaren, özellikle Küba... Vietnam ve Çin'de bu alanda yapılan son 10-15 yıl içerisinde yapılan ciddi araştırmaları Türkiye'ye yansıtmaktı. Fakat bu çok zor bir ağır bir proje. Çünkü Türkiye'de solo kurda çok ciddi bir azal, azalma var. Dolayısıyla ben mümkün olduğu kadar bu ülkelerin bu alanda var olan fonlarından yararlanmayı düşündüm. Bu ülkelere ziyaret ettim. Oradaki yayın evleriyle görüştüm. Ve çeviri bakımından destek almaya çalıştım çünkü bunu belirli bir yayın evinin kaldırması mümkün değil çok yüksek çeviri ücretleri var özellikle Çinceden bir başka dile çeviri çok pahalı bir şey İspanyolca aynı şekilde küpa içinde söz konusu Bir şey, şey olarak yayın evinin adı ben ilk başlayamıyorum. Canut benim Kanu diye düzelttiniz. Yayın evinin adını da kısaca. Şimdi Kanu şey... e, Fransızca bir kelime e, ipek işleri anlamına geliyor 19. yüzyılın ikinci yarısında e, Lyon bölgesindeki e, işçiler e, yönetime karşı e, kararlı bir şekilde 30 yıl süren ayaklanmalar yürütüyorlar. Ha. İsim oradan geliyor. İpek işçileri anlamına geliyor. Cem Kızılçeçe çok teşekkür ediyoruz bu sohbet için. Biraz böyle hızlı bitirdik kusura bakmasın ama şarkıya gitmemiz gerekiyor. Çünkü sonra reklam kuşağı var. Delikatisyen grubundan geliyor. Igar Sona. Radio AGOS. Açık radyo. radio. var mıydı acaba? Aa, maalesef sadece Paris şubemizde kaldı efendim. Tamamdır, alıyorum. Orada değiştiririm. Kasım ayı boyunca Miles Smiles kredi kartlarınızla yapacağınız... ...her 100 lira ve üzerindeki giyim alışverişine 200, toplamda 5000 ekstra mil. Katılmak için mil yazın, 3340'a gönderin. Detaylı bilgi için Miles Smiles.net Smiles kredi kartı sadece garantiden. Müzik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 Kainatin tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo. Radyo Agos Ay ben kim? Ay ben kim? Ay ben kim? Da yet, da yet, et to to e no to jeni no Tuša bu, tuša bu, çapece, çapece, rastleve, rastleve. Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice. Paris Louis, günaydın. Aysur, das yotu noemper, yergu azar das şapat. Bugün 17 Kasım 2012 Cumartesi. Kiç mi hayeren? Biraz Ermenice öğreneceğimiz Ay Kim bölümüne hoş geldiniz. Bugün sa ta na veya ı'nın belirtme eki olarak kullanımını ele alacağız. S sesinin bana en yakın olanı çağrıştırdığını, t sesinin bana biraz uzak olanı çağrıştırdığını, ne Veya ı seslerinin ise benden daha uzak olanı çağrıştırdığını hatırlayalım. O halde bana ait bir şeyi s ile, sana ait bir şeyi t ile, ona ait bir şeyi de n veya ı ile gösterebiliriz. Örneğin narinç portakal. Narinçız benim portakalım. Veya sadece portakalım. çıt portakalın. Narinçı, portakalı. Kısaca özetlersek, bir ismin arkasına Sa, ta, na veya ı. Veya s, t, n ve ı. Seslerini getirerek kime ait olduğunu belirtiriz. Burada bir soru akla gelebilir. Ni için, nı veya ı diye bahsediyoruz. Ee, söyleme kolaylığı açısından kullandığımız kelime ünlüyle bitiyor ise n, ünsüzle bitiyoruz ise ı kullanılır. İkinci bir kuralda kullandığımız kelimesinin arkasından gelen kelimenin ünlü veya ünsüzle başlaması da kullanımı etkiler. Bu kurallara aklınızı o kadar takmayın. Çünkü kısa zamanda kulağınız ve diliniz alışır. Hiç farkına varmadan hem de. Kelimeler vereyim size. İnger, arkadaş. Gaddu, kedi. Şun, köpek. Mair, anne. Hayır, baba. Şimdi birkaç tane alıştırma yapalım. Gadus e, gadut e, ıngerin e, ıngeri ç. Ne dedim anladınız mı? Gadus e, kedimdir. Gadut e, senin kedindir. Îngerin e, onun arkadaşıdır. Îngeri ç arkadaşı değildir. Hayrı ç, mayrın e babası değil annesidir. Şuna C Gadut e Sireli Paragamler Sevgili dostlar Bugün sadece 10 dakikanızı ayırıp geçen hafta öğrendiklerinizle bu hafta öğrendiklerinizi birleştirmeye çalışın Bakalım ortaya neler çıkacak Mak Parov iyilikle kalın Parisapaviç Polorit herkese iyi bir hafta sonu Ai ben kim? Ai ben kim? Ai ben kim? Da yetta Da yetta Edato Edato Jelilinun Yeinilinun Hezakem Hozala Hozala Cemeni, cemeni, duşa bol, duşa bol, çabece, rasefe, rasefe. Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice. Şuşan Özoğlu'nun hazırladığı Aypenkin bölümünü E, açık Radyo pod, Podcast kanallarından ve Aras Agos Yayıncılık sitesinden e, takip edebilirsiniz. Kayıtları orada internet sitesinden de e, toplu halde e, dinleyerek notlarıyla alarak Ermencenizi ilerletebilirsiniz. Şimdi Vakıflıköy meselesine e, döneceğiz. Bahsetmiştik Vakıflıköy Türkiye'nin tek Ermeni köyü e, ve şu an yeni belediyeler, Büyükşehir Belediyeler Kanunu e, nedeniyle köy statüsünü kaybetme riskiyle karşı karşıya Vakıflıköy Surupas ve Kilisesi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Çapar Aynı zamanda benim ortaokul ve lise arkadaşım oluyor Şu an telefon hattında Cem köyün sorunlarını e, bize anlatacak Bu kanundan dolayı karşılaştığı sorunu anlatacak Ve e, buna bir çare hali var mı mümkün mü e, onu soracağız kendisine Hoş geldin Cem Hoş bulduk merhaba e, Merhabalar Ee, vakıflı köyün köy statüsü ortadan kalkıyor mu? Böyle bir risk gerçekten var mı? Çünkü belediyeler kanunu e, büyükşehir sınırları dahilindeki bütün köyleri belediyelere bağlı mahalleler haline e, dönüştürüyor. Vakıflı köyde böyle mi olacak yoksa bir çare mümkün mü? Ee, evet Robert. Vakıflı köyde e, şey e, bu Büyükşehir Belediye Kanunu'nun çerçevesinde Hatay biliyorsunuz büyükşehir oluyor ve şehirlerdeki bütün köyler kalkıyor. E, Köylerin hepsi mahalle oluyor. 500 hanet, 500 kişiden nüfusu 500 kişiden az köyler de olarak en yakın mahalleye bağlanıyor. Mevzu olarak mahalleye bağlanıyor. Vakıflı köyde kaç insan yaşıyor şu anda? Vakıflı köyünde 135 kişi yaşıyor. Hı hı. Dolayısıyla vakıflı köyü sadece köy olma statüsünü değil, mahalle olma şeyini bile hakkını bile elde edemiyor şu durumda. Peki bu ne ee, anlama geliyor hocam sizin için? Şimdi bu evet bizim için çok şey şöyle söyleyeyim. Öncelikle Vakıflı Köyü tarihten gelen eski bir köy ve Türkiye'nin tek Ermeni köyü. Bu özelliğiyle bu özelliğiyle gerçekten hem hem bizim için hem Türkiye için hem de dünya için önemli. Çünkü yerli ve yabancı turistlerin ve ulusal uluslararası basının sürekli takip ettiği göz önünde olan bir köy. Vakıflı Köyünün köy olarak kalması Aslında hem bizim hem ülkemizin hem de birçok bizim hay dünyasının önemli hay dünyası için önemli bir bir durum. Biz Vakıf Köyünün köy olarak kalması için daha önce işte Hatay Büyükşehir Belediyesi yani Hatay Büyükşehir olacağı zaman çalışmalarımızı yaptık çünkü bizim için bir yok oluş anlamına geliyor eğer Vakıf Köyü köy statüsünden kalkarsa. Biz bu konuda çalışmalarımızı yaptık. Kimlerle Ama görüştünüzce? Bu konuda, işte aday bakanı biliyorsunuz Hataylı aday bakanı ve valimizle görüştük. işte başka bazı kişilerle daha görüştük, avukatlarımızla görüştük. Şimdi şunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına tabiyiz. Bu konuda da guru duyuyoruz yani burada bir sıkıntımız yok. Ama şöyle de bir sıkıntımız var. Vakıflı köyü eğer köy olmaktan kalkarsa biz buradan huzursuz, yani biz tedirginiz, bu, bu açıdan tedirginiz ve huzursuzuz. işte bizim kendi statümüzü bir şekilde korumak istiyoruz. Bu konuda e, çalışmalarımızı yaptık. E, bu konuda valimizle görüştük. Valimiz e, bu konuda bize hak verdi. Çünkü e, bir takdir edersiniz ki son zamanlarda basında da çok fazla ...yer buluyor. Hatay'ın bir kardeşlik ve hoşgörü kenti olduğu lanse ediliyor. Bunda gerçeklik payı var. Gerçekten de Hatay'da bir ortalama bir kabul vardır ötekine karşı. Kaldı ki biz birbirimizi öteki olarak görmüyoruz Hatay'da. Aynı kabul, aynı hoşgörü, aynı kardeşlik vakanımızda da var, valimizde de var. Bu konuda şöyle bir çalışma yapmamızı önerdiler. Biz valiliğe dilekçe verdik işte köy olarak kalmak istediğimizi ya da tedirginliklerimizi veya huzursuzluklarımızı anlatan bir çalışma, bir, şey, bir dilekçe verdik. Valilik de bu konudaki çalışmasını yaptı. Valide bizzat takip etti bu konuda ben de şahidim buna. Bizzat takip etti ve bakanlığa gönderdi. Şimdi işte bu Sanırım vakıflı köyü e, mahalle yani köy statüsünü kaybediyor. Bütün köylerde olduğu gibi büyük şehirdeki bütün köylerde olduğu gibi ama mahalle muhtarlığı olma hakkını kazandık. E, normalde mahalle bile olamıyorduk bu durumda 135 kişi yani, olduğumuzdan kaçma. Şu an bu hak size tanınmış oluyor. Evet şu an bu hak bize tanınmış oluyor ama bu yeterli gelmiyor bize çünkü e, mahalle muhtarı muhta mahalle olduğumuz zaman e, köydeki bütün arazilerdeki tasarruflar yerel yönetimlere geçiyor belediyelere geçiyor yani şu anda biz e, köy olduğumuz için köy muhtarı birinci derecede birçok yerde söz sahibi oluyor mesela şöyle bir yakın geçmişte şöyle bir şey yaşamıştık. Birisi içkili bir restoran açmak istemişti Vakıf köyünde. Biz huzurumuzun bozulacağı gerekçesiyle bunu işte reddetmiştik ve köy olduğumuzla ilgili köy muhtarı muhtarımız reddetmişti. bu konuda böyle bir rahatlığımız vardı. Artık böyle bir rahatlığımız olmayacak. Yani yerel yönetimler Vakıf köyünde toplu konut yapmak isterlerse toplu konut yapabilecekler. Yerel yönetimler Vakıf köyünde işte çeşitli tasarruflarda bulunabilecekler ve bize bizim hiçbir söz hakkımız olmayacak bu konuda. Bu konuda tedirginiz ve huzursuzuz çünkü biz vakıf köyünde yaşıyoruz başka başka yaşayacak yani başka yerde de yaşamak istemiyoruz açıkçası çünkü biz buralıyız kökümüz burada bu konuda sıkıntı duyuyoruz ve tedirginiz açıkçası. Cem çok teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için umarım bu sorun çözülür sana iyi çalışmalar köye de çok selamlar. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler. E, hatırlatalım. Yani vakıflı köyün durumunda aslında pek çok tarihi köy e, ve yerleşim yeri de olabilir. Yani nüfusu 500'den az kalmış. Mesela bizim dün yine yazı işleri toplantısında e, konuştuğumuz benzer Hristiyan köyleri nüfusu az. Midyat civarında özellikle Süryani köyleri olabilir. Adıyaman civarında belki e, Hristiyanların yaşadığı. Veya Hristiyan olmasa da e, tarihi anlamda önemli E, korunması gereken yapısal, mimari, e, kültürel anlamda korunması, çevre anlamında korunması gereken pek çok köy var. E, bu Büyükşehir Belediye Kanunu e, pek çok olumlu düzenlemeyi de içinde barındırıyor. Yerel yönetimleri güçlendiren bir yönü var gerçekten. Zaten CHP ile MHP'nin e, otomatikman itiraz ediyor olması da bize bir şey söylüyor olmalı yerel yönetimlerin güçlenmesi anlamında. Ama demek ki kanun metninde e, bu tip sakıncalar var ve vakıflı köy örneği bunların e, çarpıcı, E, temsili örneklerinden biri. E, belki bu, kö, bu tip köylere dair özel bir düzenleme ihtiyacı e, görülüyor. Umarız e, siyaset yapanlar, yasa yapıcılar, e, meclis e, bu sesleri duyar ve gerekenleri yapar. Şimdi tekrar bir şarkıya doğru gideceğiz. E, Orta Doğu'da maalesef her zaman olduğu gibi yine acı olayların yaşandığı e, bir haftaydı. E, Gazze'de olanları biliyoruz. İsrail'in saldırısını E, biliyoruz. Cina, işlediği cinayeti biliyoruz. Daha sonra Hamas güçlerinin İsrail tarafına attığı füzelerle tansiyon iyice yükseldi. E, biz bu acılara dikkat çekmek üzere e, hatırlayan bilen bilir. Amos Kitay'ın Frizon filminin açılış sekansı olan e, Hadgadia şarkısı. E, Natalie Portman'ın pencereden bakıp 6 dakika boyunca e, ağladığı şarkıyla e, Shava Alberti'nin Hadgadia şarkısıyla devam ediyoruz. Thank mm. you. Gadia kuzucuk demek e, ve e, bir kuzucuğun önce bir kedi tarafından, sonra o kedinin bir köpek tarafından öldürülmesi, sonra insanların birbirine girmesi, sonra annelerin, babaların, çocukların birbirine girmesi, can alması, can vermesini e, anlatıyor. Şarkının ritmi zaten o, e, sürekli geçişleri, o hissiyatı veriyor insana. Tıpkı Hovanez Tumanya'nın, e, Büyük Ermeni uzanı Hovanez Tumanya'nın Gatilmömer. Yani bir damla bal şarkısında e, şiirindeki destanındaki gibi orada da bir damla balın üstüne bir sinek konar sineği kedi öldürür kediyi köpek öldürür dükkan sahibi senin köpeğin benim kedimi öldürdü diye birbirine girer iki köy birbirine girer ondan sonra iki devlet e, birbirine girer ve e, ortalıkta sadece kan gölünden ölü insanlardan ibaret bir manzara kalır bereket kaçar hayat e, sona bul son bulur. Hatkat ya da bir Filistin eski bir Filistin tekerlemesinden üretilmiş bir şarkı maalesef e, ders almıyoruz ve hayat böyle e, Orta Doğu'da ve dünyanın farklı yerlerinde bu şekilde devam ediyor. E, bir gün inşallah son bulur e, diye temenniyle ben sözü karine bırakayım. Ee... Herkesin birbirini boğazlamaya giriştiği zamanlarda e, bir miktar küçük dünyalardan güç almak gerekiyor. Onu da en iyi herhalde e, kitaplar sağlığı. Kitaplar açısından e, bayram günlerine geliyoruz. TÜYAP Kitap Fuarı e, bugün itibariyle başladı. İki hafta boyunca e, yollara düşeceğiz tekrar. E, özellikle çocuklar koşuşturmaya devam edecekler e, salonlarda. Biz de bu vesileyle e, kitap ekimizi biraz gündeme taşımak istedik. Kitap Eki Agus'un özveriyle çıkardı bir zenginliği onun biraz çok kısaca geçmişinden ve bu sayısından bahsetmek üzere ben editörü Ferda'ya sözü bırakıyorum Merhaba Kitap Ekimiz yaklaşık 3 yıldır devam ediyor her ay yayınlanıyor Bu son sayımızda e, kapağımızda e, Profesör Erdem Yeşilada'nın İyileştiren Bitkiler adlı kitabı var. E, çok ilginç bir kitap yani son yıllarda özellikle e, doğal ürünler, doğal ilaçlar. Ee, çok e, moda adeta yükselen değer ee, ama e, Profesör Yeşilada'nın bu konuda bazı uyarıları var. Ee, bu tür ilaçları da e, doğal maddeleri de bilinçli kullanmamız gerektiğini söylüyor ve bununla ilgili de bir e, yol haritası sunuyor. Bunun dışında bu ayki kirkin yazılarına böyle kısaca ve hızlıca göz atalım. İlk yazımız Şanet Barış'ın dersimin kayıp kızları kitabı ile ilgili. Çoğunuz hatırlarsınız Nezahat ve Kazım Gündoğan tarafından yıllar süren bir çalışma. Önce belgesel olarak izledik. Şimdi iletişim yayınlarından kitap olarak çıktı. Ee, bu ayın önemli kitaplarından biri e, bence e, kitabın kendisi kadar çevirisiyle de çok önemli olan Hermann Brahun Vergilius'un ölümü kitabı Ahmet Cemal'in e, hakikaten e, belki de hani Türkçe edebiyatın yani çevirisiyle bir köşe taşı haline gelmiş bir kitap olacak. Yıllar Gerçekten, sürmüş bir çeviriyi. Evet, sonuçta. evet çok uzun yıllar e, sürmüş ve hakikaten de e, muhteşem bir çeviri çünkü herkesin e, sık söylediği özellikle edebiyat e, üzerine yazanlar hani bu kitabı çevirmenin çok mümkün olmadığı çok konuşuluyordu ama hakikaten. Yeah. <laughs> E, muhteşem bir çeviri olmuş. E, onun dışında Deniz Cenk Demir, e, Periyan Maden'in e, yine yeni çıkan Yıldız Yaralanması kitabıyla ilgili çok ilginç bir yazısı var. Edebiyat dışında bu Dünya Güvenliği Kuramı diye e, küre yayınlarından çıkan Ken Butun e, çok ilginç bir çalışması var. Güvenlik deyince hep işte devletlerin güvenliği ve tabi devletlerin çıkarları anlaşılıyor. Oysa güvenlik gerçek insanlar sorunudur önermesinden yola çıkarak kaleme aldığı çok güzel bir çalışma bunun dışında Oşin Çilingir'in Karin, Karin Karakaşlı'nın son şiir kitabı Her Kimsen Sanayi ile ilgili yazdığı etraflı bir değerlendirme var ve ayrıca Türkiye'de biraz polemiklere neden olan bir konu Gülhaç kardeşi. Biliyorsunuz bu komplo teorilerinde çok sık gündeme gelir. Ünlü tarihçi Francis Yetz gerçekten bu konuyu kendi tarihsel gerçekliği içerisinde değerlendirmiş. Pinhan yayınlarından çıkan Gülhaç kardeşi. Bunu da İpek Kotan yazdı. Ferda'ya teşekkür ediyoruz. Hem bu özeti geçtiği için hem de kitap ekimizi Agos Kitap Kirki yayını hazırladığı için Ee, bir programın sonuna geldik. Ee, sonda böyle e, geçen hafta da içimizi acıtan Roboski ile ilgili bir Roboski adına e, yer vermiştik. Bu hafta da yine içimizi acıtan ama e, çok güler yüzlü andığımız, çok e, içimiz açılarak andığımız e, sevgili Ahmet Kaya'nın ölüm yıl, yıl dönümüydü. Dün e, 16 Kasım 2000'de kaybettik onu Paris'te. Hangi şartlar altında, hangi zorbalıklar altında? kaybettiğimizi hepimiz zaten biliyoruz. Ee, onun sesiyle, onun Matris türküsüyle veda ediyoruz. Haftaya Radyo Ağustos'ta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Metrisin önünde durdum, hasretim yerilere vurdum. Metrisin önünde durdum, hasretim yerilere vurdum. Ben dağlarda uçan kuştum, uçan kuştum, kanatlarımdan vurdum. Ben dağlarda uçan kuştum, uçan kuştum Kanatlarımdan vuruldum Yıllar var ki yorgunum ben Gökyüzüne vurgunum ben Yıllar var ki yorgunum ben Gökyüzüne vurgunum ben Mahpuslarda durgunum ben Durgunum ben Mahpuslarda durgunum ben Durgunum ben Mettesin ölönü Kahvedeceğin annem bekle Metrisin önü kahvele Kahvedeceğin dostlar bekle Dağları, köyleri, türkü söyler Türkü söyler Dağları, köyleri, yollum gözüne, Dağları, köyleri, türkü söyler Türkü söyler, dağlar, köyler, yolum gözüler Geze geze yoruldum ben, gökyüzüne vuruldum ben Geze geze yoruldum ben, gökyüzüne vuruldum ben Mahpuslarda duruldum ben, duruldum ben Mahpuslarda durudum ben, durudum ben